Sudan gelene hoş geldiniz ben Akgün İlhan Bugün e, çok güzel bir konuğum var yine Rana Göksu avukat kendisi e, Rana ile birlikte bugün doğanın haklarından bahsedeceğiz Nehirlerin akma hakkından belki bahsedeceğiz bir parça Küresel yeryüzü anayasacılığından bahsedeceğiz Doğanın var olma yani yaşama hakkından bahsedeceğiz Çünkü doğanın hakları insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar büyük tehditler altında Doğa devletlerin kalkınma paradigması içerisinde özel ya da kamu şirketlerce e, gasp ediliyor. Yaşam kaynakları kirletiliyor, tüketiliyor. Sadece insanların değil tüm canlıların ve gelecek nesillerin yaşam hakkı ihlal ediliyor. Bunca hak ihlali varken de doğanın haklarından bahsetmemek olmaz. O çok özlem bir mesele. Bu nedenle bugün doğanın haklarını gözeten koruyan anayasalardan... Ve bu yolda atılan hı hı. somut adımlardan, örneklerden bahsedeceğiz. Ama esas olarak e, küresel yeryüzü anayasacılığından bahsedeceğiz. Şimdi hoş geldin Rana. Hoş buldum. Evet, e, şimdi seninle bu üçüncü programımız aslında açık radyoda evet. değil mi? Ama doyamıyoruz ve her seferinde başka bir konuda biraz daha konuyu açarak belki hı hı. ilerliyoruz. Senin yüksek e, lisans tezini okuma şansım olmuştu benim. Tezinde de küresel yeryüzü anayasacılığı kavramını ele alıyorsun. Yani aslında pek Türkiye'de ele alınmamış bir mesele. Öncelikle şu soruyla başlamak istiyorum. İnsan dünyasında doğa hukukun neresinde yer alıyor? Ben sana bu soruyu sormak istiyorum. Bakalım biraz konuşmaya başlayalım bu konuda. Tabi aslında bu temel bir soru. Ee, ve küresel yeryüzü anayasacılığını tartışırken de aslında bu sorudan gelmek gerekiyor. Hı hı. Ee, şöyle ki mevcut hukuk sistemimiz doğayı bütünüyle dışlamış değil. Ee, doğa var ancak sınırlandırılmış bir şekilde var. Hı hı. Şöyle ki uluslararası hukuk özellikle 1960'ların sonu 70'lerin başında çevreyi bir tema olarak benimsedi ve e, uluslararası çevre hukuku e, bir hukuk dalı olarak ortaya çıktı. E, bunun ortaya çıkma, çıkışının tabii ki sebepleri var. Öncelikle hepimizin ortak bir gezegeni paylaşıyor oluşu e, ve tabii ki e, devletler söz konusu olduğu için e, ekonomik ve politik sebepler. E, ancak e, bu çevre hukuku olarak e, karşımıza çıkan hukuk dalında e, doğanın hakları olarak e, bahsettiğimiz Hı -hı. doğa e, aynı şekilde yer alma yani farklı konseptler söz Zaten konusu. Zaten çevre farklı bir şey, doğa farklı bir Kesinlikle. şey. Durağan yani. Bir Onlar, de o var. Onu özellikle açmak gerekiyor. Buradaki çevre aslında bir yaklaşımın neticesinde ortaya çıkan bir kavram. Çevre dediğimiz şey insandan bağımsız, insanı kuşatan ve aslında insan için olan bir unsur. Hı -hı. Doğadan bahsetmiyoruz özünde, insan merkezli bir şeyden bahsediyoruz. İkinci olarak da önemli ayrımda uluslararası hukukta yani uluslararası çevre hukukundaki amaç çevreyi korumak. ...ama insan, insan yaşamı için... ...çevreyi korumak... Hı hı. ...ve çeşitli e, hukuki düzenlemelerle... ...insan faaliyetlerine sınırlar getirmek... ...işte buna örnek olarak... E, sergazı gazı emisyonunun işte azaltılması... ...çevre kirliliğinin önlenmesi... ...vesaire verilebilir... ...bunlar tabii ki çok önemli... E, ...ancak dediğim gibi burada... E, uluslararası ...çevre hukukunun amacı... Işte ...çevresel sorunlar üzerinden yola çıkarak... ...insan faaliyetlerini sınırlandırmaya yönelik... ...neden? Çünkü... E, ...söz konusu olan insanın yaşamı. Ee, bir de yani. çevre hakkı var. Evet. Ee, bu da çevre hukukundan çıkan bir kavram. Ee, 1972'de Stockholm bildirgesinde ilk kez tanınıyor çevre hakkı... Ee, İnsan hakkıdır aslında çevre hakkı. Kategorize etmeyi sevmiyorum. Ben yani tercih etmiyorum insan haklarını ama üçüncü kuşak hakları arasında dayanışma hakları içinde yer alır. Ya aslında dayanışma haklarından öte bir şey bu. Yani iyi bir çevrede yaşama hakkı çok temel bir şey Kesinlikle yani dediğim gibi haklar arasında bir karşılaştırma yapılamaz ama çevre hakkı dediğimiz şey yaşam hakkıyla da bağlantılı. Evet. Şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında da gördüğümüz gibi özel hayatın gizliliği ya da şeyle mülkiyet hakkıyla da ilişkili bir hak olarak değerlendiriliyor. Buradaki konu da şu. Çevre hakkı doğa hakkı dediğimiz zaman hukukçular tarafına karıştırılan bir kavram. Hmm. Doğa, doğanın hakları diyorsun. Aa, öyle mi? Çevre hakkı o zaman diyen hukukçularla karşılaştım. Evet, evet. Oysa Tamamen alaka, yani alakasız tabii ki diyemem ama e, aslında bayağı e, zıtlar birbirine Zıt yani. perspektiflere Hı -hı. sahipler ve zıt perspektiflerden besleniyorlar. Evet. E, çünkü burada çevre hakkında bu hakkın sahipleri insanlar, halklar, Hı -hı. E, insan toplulukları, devletler, doğa hiçbir şekilde yok. Şirketler de var tabii. Tabii insan toplulukları, <gülüyor> şirketler, vakıflar, tüzel evet. kişiler e, bu hakkın sahipleri ve onlar kullanıp onları ileri sürebilirler da bahsetmiyoruz kendi gene. kendi hakkı yok yani. Evet gene doğa yok. Evet. Ee, şimdi şirketler diye özellikle ben altını çizmek istedim çünkü... Bizim ülkemizde Türkiye gibi ülkelerde de sadece Türkiye'de değil tabii ama şirketlerin hakkı insanların hakkından daha çok gözetiliyor. Yani devlet de buna maalesef şey yapıyor yani ön ayak oluyor. Dolayısıyla onun da altını çizmek lazım. Evet. Peki şimdi Rana sen tezinde insanlığın doğayı hukukun içinde konumlandırma sürecinden de bahsediyorsun. Yani bu bir evrim aslında. Hı hı. Doğa hukuk sisteminin içinde... Nereden ne noktaya geldi? Bununla da ilgili çok güzel bir bölüm vardı. Oradan da biraz bize anlatabilirsen çok iyi olur. Tabii bu bölüm aslında epey kapsamlı. Tabii söylenecek çok şey var. Çünkü. Kesinlikle. Ben... Çünkü uzun bir süreçten bahsediyoruz ve gerçekten ak ve kara gibi böyle çok belirgin değişimler var. Hı -hı. insanlık tarihi boyunca bakıldığında. Şunu söyleyebilirim. Öncelikle tüm insanlık tarihi boyunca insan merkezli bir e, toplumsal yapılara sahip değildi insanlar yaşayış şekli olarak. E, Milattan önce 6. yüzyıldan itibaren e, Yunan felsefesinde filozofların aslında beslendiği temel görüşü kozmos görüşüne dayanıyordu. Ve bu kozmos görüşüne göre de e, dünya... Dünyayı kozmos olarak değerlendiriyorlar ve canlı ve düzenli bir yapı olarak dünyayı kabul ediyorlar. Aynen. Evet. Dolayısıyla dünya yani e, bu evren, doğa artık ekosfer ne dersek e, e, sabit kurallarla e, ele alamayız. Mümkün değil çünkü canlı bir yapıdan bahsediyoruz. Değişime her zaman açık olacaktır. Ve e, bu yapıda ise... Bu yapıyı oluşturan e, parçaların hepsinin ise e, amacı o bütünün uyumlu işleyişine hizmet etmektir. Ve bu parçaların hepsinde o bütünde kendi e, biricik değerleri ve önemi vardır. Aralarına varlıksal bir hiyerarşi söz konusu değil. Hı hı. E, ancak 17. yüzyıla doğru geldiğimizde de... E, modernitenin etkisiyle e, şunu görüyoruz. Birazcık da sanayi devrimi öncesi diyoruz. Tabii, sana, onun evet. hazırlıkları oluyor Hı -hı. zaten. Evet. E, oradan besleniyor. Çünkü burada e, dünya makinesi görüşü var, mekanist bir görüş var. E, bu tamamiyle kozmos görüşünü zıt bir şekilde e, dünyayı e, makineye benzetiyorlar Hı -hı. E, ve o şekilde ele alıyorlar. İndirgemeci bir tavır var. E, makinenin parçaları gibi e, dünyanın da, böyle karmaşık, da, tek dünya değil tüm karmaşık fenomenler e, bu şekilde parçalara ayrılabilirler. Ve bu parçalar ele alınıp e, hesaplarla matematiksel hesaplarla bilimle anlaşılabilir, çözülebilir, hesaplanabilir diyorlar. E, mesela dönemin e, önemli kişilerinden biri Descartes'ın e, iddiasına göre e, yapay cisimlerle doğal cisimler arasında sadece e, boyutları bakımından bir fark söz konusu ee, ya yani biz de yaratabiliriz dünyayı Kesinlikle. demek bu aslında ama baya şey ee, sadece Descartes için demeyelim tabi yani bu indirgemeci bakış açısını ben bazen işte doktora gittiğimde de doktorlar söyleyebiliyor böyle hı hı. şeyler i̇şte insan vücudu bir makina gibidir yani doğal olanın öne, ötesine koymak daha yukarısına koyup hani zaten var olan bir şeyi insan yapımı bir şeyle kıyaslayıp makina gibidir demek bana Epey büyük bir küstahlık gibi geliyor ama yani evet. şimdi söylemeden edemeyeceğim bunu onları hatırlattın bana Ben bunu şöyle düşünüyorum seninle önceden de konuşmuştuk bunu ee, Kendi varlığımızı e, sınırlı görüyoruz Yani çünkü bedenlerimiz sınırlı gördüğümüz evet. şey sınır e, Ve dolayısıyla e, bizimle birlikte her şeyi e, kendi sınırımız kadar algılamaya çalışıyoruz evet. O sınır içinde değerlendiriyoruz Ama Hı -hı. bu sınırlar var mıdır biz sınırlı mıyız ee, bunlar... Yada sandığımız sınırlar mı yani? İşte... Belki sınırlar vardı hani sandığımız dayattığımız sınırlar var evet. mı? Ee, bunları sormak düşünmek gerekiyor ancak bu şekilde e, bu indirgemeci tavrı fark edip e, algılarımızı bakış açımızı değiştirebilmek mümkün olabilir. E tabii hukukun e, gelişinde de e, bu 17. yüzyılda yüzyıldan Yüzyıldan itibaren sistemleşen bu görüş hı hı. bilimden, hukuka, tüm toplumsal yapılara ve bizim şu anki yaşayışımızdaki perspektifimize kadar sinmiş bir bakış açısı. Şu anki Aynen. mevcut hukuk sistemimiz de aslında bu bakış açısından yani insan merkezi bakış açısından beslenen ve insanı hedef alan insan için yaratılmış bir hukuktan bahsediyoruz. Evet şimdi yine semavi dinlerde de görüyoruz bunu. Baktığımız zaman üçünde de gördüğümüz şey sanki dünya insanın hizmetine adanmış bir yer, bir Hı -hı. mekan. İşte hayvanlar, bitkiler hepsi insana hizmet için var olmuş. Benim önümde de şu anda kendi de tezimde kullandığım bir şey var, illüstrasyon var. Bu 1579 yılında o tarihte yapılmış Didacus Valades tarafından. Hristiyanlık retoriği diye bir şey. Şimdi buna baktığımız zaman tabii radyoda böyle hani görsel bir şeyi anlatmanın çok... Başarılı olamayacağını biliyorum ama çok net anlaşılır bir şey en tepede bu resmin en tepesinde tanrı var ondan sonra işte şeyler melekler falan ardından erkek geliyor onun arkasından kadın geliyor hayvanlar bitkiler işte mantarlar falan diye gitmiş en altta da işte şeyler var mineraller cansız varlıklar böyle bir hiyerarşiden bahsediyoruz yani. Hı. Bu aslında yüzyıllardır gerek din gerek sosyal yapılarla bizim kafamıza işlenmiş ve dünyaya bakışımızı tepeden tırnağa Hı -hı. Hani şekillendirmiş bir şey. O yüzden bu söylediğin şey o kadar anlamlı ki gerçekten de. Evet, Bunun üzer üzerinde daha çok konuşacağız ama şöyle çok güzel bir şarkıyla bir ara verelim. Tabii. Ondan sonra ikinci bölümde yine devam edeceğiz. Lara Dillara'dan dinleyeceğiz. Kimiz? Bir yol çizildi önüme bir gün biteceğini bile bile Belki ferahlar, dar sokaklar Bir umut var hep içimde Bir kumaş sardım belime Bastım yavrumu göğsüme Su aktı ince ince Elektrik yok öyle isteyince Saatlerce yürüsem de İki o olsa cebimde Razıyım araba Farlarında yuvama dönmeye Yüzüm hep güler içimdedir Dikelle güler Yaşıyorum toprağın ritminde Yaşıyorum kapitalizmin köleliğinde Parıl parıl parıldar Üzerimde bin bir kuş Eteklerimde bin bir renk taşıyorum Saçıyorum Nedir benim değerim Nedir değer dedim Nedir What's so sudan gelen de konuğum avukat Rana Göksu ee, önemli bir meseleden bahsediyoruz nedir bu mesele doğanın hakları ee, Rana çok bize anlattı zaten birinci bölümde çevre hakkı ayrı bir şey doğanın hakları ayrı bir şey diye konuştuk onun da e, yüksek lisans tezi bu senenin başında zaten vermiştin değil mi Hı -hı, tazını evet. Rana tezinde de bahsettiğin çok önemli bir kavram var Türkiye'de henüz e, fazla tartışılmayan e, bir şeyden bahsediyoruz bu da e, küresel yeryüzü anayasacılığı kavramı. E, bu nedir? Biraz ondan bahsedelim istersen. Tabii. E, şöyle ki aslında küresel yeryüzü anayasacılığı... E, ...uluslararası çevre hukukuyla karıştırılan e, bir kavram. E, ama aslında farklı, tamamen hatta farklı... E, iki hukuk e, kavramı. E, şöyle ki e, uluslararası çevre hukukunun telafi edici e, çözümlerinin e, doğa için ve bizler için dolayısıyla e, işe yaramadığının görülmesi üzerine e, hukukçular ve aslında herkes farklı yolların arayışı içine giriyor bir şekilde. Herkes kendi hı hı. dalında. E, hukukta da küresel yeryüzü anayasacılığı bu arayışlar içinde ortaya çıkan bir Anayasacılık akımı. Yani bir akım yani sonuçta. Aynen. Evet. Bu aslında şuradan ortaya çıkmış. Nasıl bir hukuk olmalı, nasıl bir metot izlenmeli de şu anki uluslararası çevre hukukunun benimsediği perspektiften, onun yaklaşımından ve çözümlerinden başka doğaya daha yakın, doğa merkezli bir hukuk sistemi ya da hukuk yaratılabilir. Bir ya da yaratılması mümkün müdür? Evet. Ee, hı hı. Sorularından ortaya çıkıyor bu anayasacılık akımı. Şöyle ki çok kısaca açıklamam gerekirse öncelikle burada e, anayasa ile anayasacılık arasındaki ayrımı Hı hı. gerekiyor. Tezde tabii ki... ...tez bunun yeri olduğu için uzun uzun... ...açıklıyoruz orada ama sadece şunu söyleyebilirim... Ee, ...çok basit bir şekilde... ...anayasa dediğimiz şey somut maddelerden... E, ...oluşan... E, ...devletlerin aslında... E, ...yaşayış kurallarını... ...ortaya koydukları bir hukuksal metin. Anayasacılık ise... Devletlerin anayasa yaratma süreçlerindeki politik arayışlarına dayanıyor. Ve daha çok aslında devletlerin ve anayasaların perspektifini bize gösteriyor. Hmm. Onların hangi ideolojiden, hangi yaklaşımdan beslendiğini bize anlatıyor. Bir ayna tutuyor aslında evet, yani. Anayasacılık evet. dediğimiz şey, dediğim gibi somut maddeler değil, anayasa gibi değil, bir akım, zihniyet. O zaman ekvatordaki mesela e ekolojik anayasayı e küresel e ne denir, Yer yeryüzü anayasacılığın bir parçası olarak görebilir miyiz mesela öyle sorsam sana? Hmm, bu işte kesin... Ya da Uruguay'daki. Hı hı, bu kesin cevabı olan e bir soru değil çünkü... E bir anayasaya işaret etmiyor anayasa, küresel yeryüzü anayasacılığı. Evet, yani evet. anayasaların nitelendirilmesinden ziyade e, nasıl bir hukuk olmalıyı tartışıyor. Hı -hı. Dolayısıyla aslında... Ya, eleştirel es, bir bakış. Entelektüel bir hareket aslında küresel Hı -hı. yeryüzü anayasacılığı. Yani şey diyemeyiz, Ekvador Anayasası işte küresel yeryüzü anayasacılığıdır. Örneğidir falan. Örneğidir. Hı -hı. Evet. Bunu diyemeyiz. Bir hukuk, bir devletin hukuku ya da bir anayasa modeli... Ee, ...örnek olarak... ...gösterilemez ancak şey yapılabilir... E, ...küresel yeryüzü anayasacılığının... E, ...detaylandırılması... ...gerekçelendirilmesi, desteklenmesi... ...noktasında örnek gösterilebilir. Hı hı. Ee, uygulamalar ve... E, ...çeşitli anayasal düzenlemeler... ...Ekvador'daki anayasal düzenlemeler mesela... ...hani hukuk içinde... ...aslında doğada yer alabiliyor... E, ...kanıtlamak için... E, hı hı. ...Ekvador Anayasası örnek gösterilebilir. Burada... İşte şeyi tartışıyoruz esasında. İşte bu mesele anayasayla mı çözülür? Yoksa evet, yeni evet. bir anayasayla mı çözülür? Yoksa an mevcut anayasaya yeni maddeler mi eklenmelidir? Ya da mevcut maddeler değiştirilmeli midir? Yoksa benim tezde eleştirdiğim ekolojik anayasa dediğimiz kavram... Hı -hı. E Bundan var söz etmemiz, bunların tartışmamız, yani ekolojik anayasamız mı olmalı gibi çeşitli soruları barındırıyor küresel yeryüzü anayasacılığı. Burada ama esas mesele küresel yeryüzü anayasacılığına devletler yegane hukuk yaratıcıları olmaktan çıkarılıyor. evet. evet. Ve hukuk denilen şey uluslararası ya da ulusal olmaktan ziyade küresel bir nitelik kazanması hedefleniyor. Çünkü tek bir dünya üzerinde yaşıyoruz değil mi? Aynen. Yani onun kuralları hani devletten devlete aslında değişmemeli. Ke evet yani değiş. Tabii coğrafyadan coğrafya değişebilir. Elbette çünkü farklı ama onun onu devletler yaşıyoruz. değil de hani coğrafyanın kendisi. Aynen. Hem yerelliği. Toprak ve su belirler, doğa belirler. Aslında işte mesele burada devletler değil de yerelliğin ve küreselliğin buluştuğu... E ...bir anayasacılık akımı. Buna önem, önemsiyor. Dolayısıyla yerelliğin de yeri var. Yani uluslararası hukuk gibi bir e, tek tiplik yok. Hı -hı. E, yerelliği önemsiyor. Ama aynı zamanda e, küresel küreselin çıkarı da... ...küresellik de önemli. Bunun dengesini tutturmak Hı -hı. mümkün müdür? Tutturulabilir mi? Bunların arayışı içinde. E, ve buradaki esas amaç... E, her ne kadar dediğim gibi uluslararası çevre hukukunu alternatif gibi gözükse de buradaki esas amaç uluslararası hukuk ya da mevcut hukuk sistemlerinin ötesinde e, yeni bir hukuku yaratan e, dili ve zihniyeti e, Hı -hı. yaratmak. Yani bir hukukta bir paradigma değişimi yaratmak. E, dolayısıyla aslında hukuku yeniden ...inşa etmek... ...dili yeniden inşa etmek... ...dolayısıyla algılarımızı dönüştürmek... ...her şeyi belki alt üst etmek... ...buna da varabilir. Doğayla olan ilişkimizi yeniden tanımlamak. Kesinlikle doğa merkezli bakış açısına... ...doğru... ...sistemi yeniden kurmak. Küresel yeryüzü... ...anayasacılığı... ...şeklinde... ...global environmental... ...konstitüsyonalizm... ...kavramını da hmm. çevirmemin sebebi... ...buydu aslında doğrudan çeviri yaptığım zaman... ...İngilizcesi öyle... Evet. Environmental ...Constitutionalism... Constitutionalism. Ee, ...Environmental'ı çevirdiğim zaman... ...aslında yeryüzü olmuyor bu... ...doğrudan Çevre, çeviri, çeviri demek lazım. ...ancak evet. bu Hı -hı. öyle bir... E ...ama çok farklı ve... algılanacaktır... ...çevre dediğinde bambaşka bir şey olacak... ...en başında evet. konuştuğumuz Aynen. zaman... ...bu öyle Hı -hı. bir başlık ki... Hani ...meselesi aslında kendi adının değiştirilmesi... ...ve bunun tartışılmasını da içeriyor... ...aynı zamanda... Yani hı hı. bunu tartışan hocalar aynı zamanda diyorlar ki acaba biz bu kavramın ismini de dönüştürsek mi, dönüştürmeliyiz. Çünkü kendini environmental bütün bakış açımız değil evet. diyorlar. Evet, kendini kendini de bile eleştiren. eleştiren bir şey aslında. Dinamik, Hepimizin ihtiyaç duyduğu bir şey, tüm dünyanın. Kesinlikle yani dinamik bir e, hukuku ve e, sürekli sorgulayan ve doğadaki değişimler gibi e, değişime açık bir hukuku yaratmayı hedefliyor. Çünkü e, yani doğa, eğer doğayı işin içine katacaksak... E, ...sabit kurallar, kesin kurallar belirleyemeyiz. İşlemez. E, Aynen. Dolayısıyla küresel yeryüzü anayasacılığı biraz bu esnekliğe imkan tanımak istiyor ve imkan tanıyor... E, Umarım daha fazla tartışırız bu konuyu. Evet, ee, bu konuyu tartışmaya açıyorsun aslında tezinle. Umarım bu tez bir kitaba dönüşür diyorum ben Rana. Ben de umuyorum. Yani şimdi aklıma konuşurken yine daha önceki programlarda da hep ele almıştık. Bu Yeni Zelanda yerleri, yani mağariler tarafından kutsal olarak kabul edilen Vanganui Nehri. Mesela o canlı varlık statüsü kazandı. Yine Hindistan'da Ganj ve Yamuna nehirlerine hukuki statü verildi. Bunları nasıl e, görüyorsun? Bu şey hani... ...küresel yeryüzü anayasacılığı çerçevesinde baktığında ne diyebilirsin bunlarla ilgili kısaca? Ee, doğa değişiyor, yaşam koşullarımız değişiyor. Biz de bunu göz ardı edemiyoruz sabit kurallarımıza ve kesin gördüğümüz kurallarımıza rağmen. Aslında bu değişim küresel yeryüzü anayasacılığının mümkünatını gösteriyor bize. Evet. Değişecek yani, değişmek durumunda kalacak. Çünkü yaşamlarımız değişiyor, biz buna kayıtsız kalamayız. En nihayetinde... Ya hayatın özü değişimi zaten, Kesinlikle. evrenin özü. Kesinlikle, en nihayetinde cansız olarak gördüklerimizi bir gün canlı olarak isimlendireceğiz. Ama başka bir günde kimlikler üstü bir hukuku tartışmaya başlayacağız belki. Bu, bu galiba Değişim. senin doktora çalışman da, ondan da çok kısaca bahsetsene, o da çok ilginç. Evet. Yani kesin olmakla birlikte queer ekolojiyle birlikte bu konuyu tartışmayı planlıyorum. E, kimlikler üstü hukuku yaratabilir miyiz? Mümkün müdür? Çünkü Hı -hı. insan kimliği üzerinden sistemimiz var. Çünkü bizim yarattığımız bir sistem. Bunun ötesine geçebilmek mümkün mü? Bunu e, düşüneceğim ve araştıracağım. Çok güzel insan kimin ötesinden bahsediyorsak o zaman doğa da bunun içine giriyor demek değil mi yani Kesinlikle. doğa yine doğayla ilgili işler yapmaya devam edeceksin hı hı. çok güzel bilgilerdi bunlar zihin açıcı kafa açıcı çok teşekkür ediyoruz Rana geldiğin için ben teşekkür ederim Evet daha konuşulacak çok konu var ama sudan gelen de bu haftalık bu kadar diyelim görüşmek üzere hoşçakalın Su'dan gelen Suya doğanın, bilimin, sanatın, edebiyatın içinden bak bak Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan